Merhaba, iyi haftalar. Açık Radyo'da Harçtan Sanat programındasınız. E, bu hafta iki hafta önce yaptığım gibi e, Türkiye ve komşularını etkileyen büyük deprem felaketinden sonraki özellikle uluslararası kültür sanat alanlarını ve sivil toplum alanını ilgilendiren e, dayanışma, yardım, Destek çalışmalarını bu alandaki kolektif özellikle girişimleri ve sivil toplumun girişimlerini göz önüne getirmeye, sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. E, zira oldukça e, büyük bir enformasyon kirliliğine ve bilgi çokluğuna sahip bir dönemdeyiz. Bunları takip etmek zorlaşabiliyor. Hangisine güvenmemiz gerektiği konusunda hepimizin benim de kafamız karışabiliyor. Önceliklerimizi farklaştırmaya çalışabiliyoruz. Bu alanda dolayısıyla yapılacak çok şey var. Hiç değilse daha güvenilir kaynaklardan geldiğini tahmin ettiğimiz bazı organizasyonlara biraz da kültür sanat alanından gelen insanların önayak ayak olduğu, onların dahil olduğu e, ya da o, onlarla ilgili kültür sanat alanından gelenlerle ilgili olanları ön plana çıkartmaya çalışıyorum. E, öncelik e, vermek istediklerimden biri RIT, yani Research Institute on Turkey. E, burada e, Türkiye kökenli pek çok isim var içlerinde, küratör, ışın, olduğu. Var. Ondan zaten gelen e, bilgiler e, söz konusu. Çünkü uzun soluklu bir desteğe ihtiyaç duyacak bir kampanya yürütüyorlar. O yüzden tekrar tekrar duyurmaya e, ihtiyaçları var. Yaratacakları kaynakla Türkiye'de değerli işler yapan sağda birebir çalışan STK'lara doğrudan destek ulaştırma çabasında olduklarını söylüyorlar. E, ben bu programı kaydederken 200 bin dolar kadar bir destek Bulmuşlardı ama hedefleri 500 bin dolara ulaştırıp e, rakamı yükseltmeye çalışmaktı e, bulunabilecek bunu oluşturanlar bu bir dayanışma grubu olarak tarif ediliyor. Türkiye'den akademisyenlerin ve profesyonellerin dahil olduğu, New York'ta yaşayan akademisyenlerin ve profesyonellerin dahil olduğu ve bir araya gelmelerinin sebebi de depremzedelere destek sağlamak, kaynak sağlamak, böyle bir kriz döneminde sadece seyirci kalmamak, bilgi almak için RIT yani RIT Research Institute Turkey'nin kısaltması. AirITurkey.org fundraising bölümünden bilgi alınması mümkün. Doktor Çağhan Kızıl, Columbia University Irving Medical Center'da çalışan bir değerli akademisyen bu işin arkasında. Hepsi isimlerinde koymuş durumlar. Dolayısıyla. Ve kaynakları doğrudan aktarıyorlar. Bu bilindiği üzere Research Institute on Turkey kayıtlı bu 501C olarak bilinen New York eyaletine kayıtlı bir kar amacı bitmeyen organizasyon. Dolayısıyla bu dayanışma çabasına özellikle programı New York'tan dinleyenler ya da diğerleri inceleyip değerlendirebilirler diye buradan paylaşmış olalım mutlaka. Bir başka paylaşmaya Değer içerik tabii ki Birleşmiş Milletler'in girişimleri her zaman bu alanda değerli oluyor. Ama önemli girişimlerden biri de UNICEF'in Türkiye Komitesi bu alanda. Burada geçtiğimiz yıllarda Türkiye'nin değerli kurumlarında çalışmış, İstanbul Modern gibi kurumlarda çalışmış. Gülcan Bayer'den bana gelen bilgiler var. UNICEF olarak özellikle Çocuklara yönelik çünkü depremde sıklıkla unutulması söz konusu olan belki en çok etkilenen gruplardan biri onların sağlık, beslenme, bakım ve özellikle psikososyal destek almalarına ve geçici ya da kalıcı öğrenme imkanları, korunma imkanlarını arttırmaya yönelik bir çalışma yaptıkları için özellikle vurgulamak istiyorum UNICEF'in Türkiye komitesi unicefturk.org adresinden bunlarla ilgili neler yapılabileceğini belki gönüllü çalışmalar da mümkündür. Bilgi almak mümkün. Bunu söyleyelim. Ee, geçtiğimiz programlarda da gündeme getirmiştim. Art Dubai e, 1-4 Mart tarihlerinde düzenleniyor. Yurt dışındaki girişimlerden sizlere haber e, vermek istemiştim. Onlar bilet gelirlerinin yarısını Türkiye'deki deprem için STK'lara aktaracaklarını söylediler. Keşke bunun devamı başka sanat fuarı, büyük müze, sanat alanındaki, kültür sanat alanındaki vakıflardan da gelse diyelim. Dolayısıyla buna bir ön ayak e, olmalarını umalım elbette. E, geçen programda gündeme getirmiştim. E, tekrar burada vurgulamak istiyorum. Türkiye'de önde gelen bu alandaki e, çalışmalardan biri sanatla dayanışma e, platformu. Hakikaten iyi şeyler e, yapıyorlar bu alanda. Onlar programlarına devam ediyorlar. Dolayısıyla gündeme getirmekte fayda var hatırlatmakta fayda var. Açık radyodaki farklı programlarda da gündeme getirildiklerini biliyorum. Ama Sold Art ya da Sanatla Dayanışma adresinden bilgi alabilirsiniz. Buradaki Konu sanatçıların yapıtlarını bağışlıyor olmaları, kolektörlerin de koleksiyoncuların da bu yapıtları alarak doğrudan ahbap ve akut gibi bölgede çalışan organizasyonlara kaynakların aktarıldığı bir yapı var. Özellikle önemli bunu vurgulamak. Benzer çalışmalar da yapılıyor uluslararası çevreler tarafından da Open Space Örneğin e, bunu yapıyor Türkiye kökenli ikinci kuşak koleksiyoner e, Huma Kabakçının e, kurduğu Londra merkezli bir oluşum, Onlar e, bu çalışma buna benzer bir çalışma yürütüyorlar yani bir e, sessiz müzayede yaparak oradan elde edilen gelirin aktarımı gibi benzer çalışmaları yapan pek çok oluşumlar var özellikle sanat meraklıları kültür sanat alanında isimler bunları takip edebilir. E, Refika Anadolu'nun bir girişimi olacağından bahsetmiştim o girişim büyük ölçüde gerçekleşti yani herhalde şu anda MOMA'da sergisi olması bakımından da Türkiye'nin en önde gelen isimleri arasında yer aldığını söylememe dahi gerek yok ben de programlarımda daha önce konuk etmiştim kendisini dolayısıyla bakılabilir yaptığı çalışmalara özellikle neler yaptığına büyük bir kampanya yürütüyor Buna mutlaka bakmak mümkün diyelim. Bir başka girişimden daha bahsetmek tabii ki burada gerekir. O da Turkish Philanthropy Funds. ABD merkezli özellikle sosyal girişimlere, sosyal yatırımlara destek veren, Türkiye'den ya da Türk-Amerikan topluluklarını bir araya getirmeye çalışan ve özellikle Türkiye Earthquake really e, doğrudan tp e, font tpfont.org adresine girdiğiniz zaman destekleyebileceğiniz yerleri çok yakından görmeniz mümkün olacak. E, sadece Türkiye olarak bakmamak derikliğini mesele unutmamamız lazım Türkiye'nin güneyinde Suriye de çok yoğun bir şekilde bunlar etkilendi bizim sahne stüdyoda birlikte çalıştığımız ekiplerden Silent University yani göçmenlere mültecilere yönelik çalışmalar alternatif bir eğitim platformu da kurmaya çalışan bu oluşumu Suriye kökenli özellikle ekibi güzel çalışmalar, farkındalıklar yarattılar nelere bağışta bulunabileceğinden. Ben de onlardan aldığım bilgilerden sizinle paylaşacak olursam özellikle o bölgeye yardım ulaştırmak, oradaki çalışmaları desteklemek isteyenler olabilir içlerinizde. Union of Medical Care and Relief Organizations var. UOSSM. Bunlara bakılabilir. Özellikle tıbbi yardım. Syrian American Medical Society var. SAMS Foundation diye geçiyor. SAMS-USA.NET The White Helmets var. Gönüllü bir organizasyon bu. Bu açıdan çok değerli olduğunu söyleyeyim. İngiltere Birleşik Krallık merkezde bir e, Suriye kampanyası yürütüyor. O orası merkezde. TheWhiteHelmets.org'dan bilgi alınabilir. Oxfam International var. Türkiye'deki ve Suriye'deki yerel partnerlerle birlikte Çalışıyor, e, İnsani destek yapmaya, re rehabilitasyon, yeniden inşa gibi uzun vadeli çalışmalar yapmaya çalışan bir organizasyon olması bakımından değerli. Dolayısıyla bakılabilir. International Blue Crescent var. Kiliste ofisi olan ama Kuzey Suriye e, bölgesine de e, bakmaya çalışan e, bir organizasyon olması bakımından yararlı. E, hayvanlar nasıl çocuklar dedik hayvanları da mutlaka e, önceliklendirmeli unutmamalıyız bu alanda çalışma yapan çok fazla organizasyon var ne güzel ki ama en az desteğe de onların erişimi olabiliyor dolayısıyla öne çıkartmak istiyorum pek çok organizasyon var tercihine göre herkes kullanabilir ben bildiklerimden size birkaç tane söyleyeceğim Haytap Hayvan Hakları Federasyonu e, Patiliköy var. Ankara Patiliköy çok aktif bir şekilde çalışıyor. Dört Ayaklı Şehir aktif bir şekilde e, çalışıyor. Angels Farm Sanctuary özellikle hayvanlara sığınak yaşam alanı sağlaması bakımından e, önemli ve ahbap. Ve HIPAP tarafından da destekleniyor. Hark tarafından da desteklenen bir organizasyon. People of People and Animals Search and Rescue'i. Özellikle bölgede onlarla birlikte çalışıyorlar. Bunların en azından çalışmaları takip edilebilir, bakılabilir diye umarak Açık Radyo'da hariciden sanat programında gündeme getirmek istiyorum. Artık tek tek tekrar söylememize gerek yok ama herhalde Pap AKUT Bunlar son derece ihtiyaç haritası. İhtiyaç haritası bu konuda İKSV ile de çalışmalar yurttu. Saha ekibi de, Saha Derneği'nin ekibi de oraya destek verdi. Çeşitli organizasyonlarla çalışıyorlar ee, biliyorum. Onlar çok değerli. Ama gündeme getirmek istediğim bir oluşum, bir çalışmada Mozaik Vakfı, Turkey Mozaik Foundation. Fon veren, fon sağlayan bir organizasyon zaten. Ama hemen bir acil durum, destek fonu yarattılar. Çok değerli şeyler e, yapıyorlar. turkeymosaic.org.uk adresine e, başvurulabilir ya da justgiving.com web sitesindeki kampanyalarından e, onlara yardımcı olunabileceğini e, söyleyelim. Pek çok başka vakıf bu alanda farkındalık, görünürlük, destek, kaynak sağlamaya çalışıyor. Toplum Gönüllüleri Vakfı bunların içinde ön plana çıkanlar arası Darüşşafaka Cemiyeti. Çağdaş Aşamı Destekleme Derneği. Bunlar e, kültür, sanat, eğitim gibi alanlarda destek verdikleri gibi bu alanı da hemen e, sıcak bir yaklaşımda bulup yardımcı oldular e, tabii ki o açıdan e, değerler. E, Sivil Toplum Destek Vakfı. Tabii ki bu alana hemen el atan sivil toplum için destek vakfı hemen bu alana el atan organizasyonlardan birisi oldu. Onlar da çok değerli işler yaptılar. Nasıl destek olabileceğine dair de farkındalık yarattılar. O açıdan da oldukça önemli girişimlerde bunlar. Başka kurumlarla işbirliği yaptılar. Türkiye Girişim Bakfı, Turkish Entrepreneur Foundation olarak da zaman zaman geçiyor. Onların da bu alanda çalışmaları tabii ki oluyor. Zaten biraz önce gündeme getirdiğim Refik Anadolu'da işbirliğini de onlar geliştiler. Daha önce bir proje başlamıştı ama iyice geliştiler. Şöyle bir açıklama da bulundular. Depremde etkilenen gençler için Refik Anadolu ile hayata geçirdiğimiz Refik Anadolu Deprem Sonrası Destek Fonu ile Dijital Sanat ve teknoloji alanında hayalleri olan gençleri destekliyoruz. Yani spesifik bir alanı var. 100 gencin hayallerine ulaşmasına katkı sağlamak ve destek fonu ile ilgili detaylı bilgiye ulaşmak mümkün. Girişimcilik vakfı nokta org adresinden bilgi alınabilir. Dediğim gibi özellikle 100 gencin dijital sanatı teknoloji alanında hayalleri olan gençlerin desteklenmesine yönelik bir alan bu. O bakımdan elbette son derece değerli. NFT ya da benzer alanda çalışan e, sanatçıların da bu alanda başka farkındalıklar, farklı girişimler e, yaptıklarını e, biliyoruz. Dolayısıyla onlar da son derece süreçte değerli olacaktır. Örneğin Mert Yavaşça'dan bana bu konuda bir e, bilgi gelmişti. E, dolayısıyla e, nasıl bir şey e, NFT bağışı organizasyonu yaptıklarından bahsetmişti. İki tane büyük NFT bağış organizasyonu var. E, i̇lki Test Quick 8 ee, burada e, geçtiğimiz hafta itibariyle 500'den fazla NFT satışa sunulmuş durumdaydı ve 403 sanatçı bu NFT etkinliğine eserini bağışlamış durumdaydı ve 573 NFT üzerinden yaklaşık 11.000 edisyon satılmış durumda. Ee, NFT Byker'ın web sitesine istatistikler takip edilebiliyor diye bana bilgi ulaştırdı. NFT Byker'ın. Ee, etkinliğin resmi e, sitesine de gidebilir tes quake eight, e, olarak bakılabilir daha detaylı bilgi ulaşmak için burka bayram konu hakkında bilgilendirme verebilir burka bayram art Twitter'dan takip edilebilir deniyor. İkinci bir büyük etkinlik daha söz konusu onda Crowd tarafından düzenlendi. Bağışın yürütücülerinden gelen bir bilgi var. O bağışın yürütücülerinden biri olan Uçkan'da bir bilgi alınmış. de burada aynen paylaşmak istiyorum. Bunda iki sene önce kurulmuş bir organizasyon Crowd anlaşılan 2021 yılında kurulmuş. Aynı çatı altında bir arada proje üreten yeni sanatçılara destek olmak yardımcı olmak için bir araya gelen uluslararası NFT platformlarında pek çok ortak Proje gerçekleştiren bir oluşum. Önce 2021 yılında yaşanan yangınlardan sonra kolektifin gücünü yardım amaçlı kullanmaya karar vermişler. Açık çağrı yaparak yerliye bence birçok artisten iş bağışı toplamışlar. Sonra yine aynı amaçla başka çalışmalar da yapmışlar. Ama geçtiğimiz hafta itibariyle gelen bilgiye göre Zora.co platformu üzerinde 553 edisyon yani 8216 dolar civarında satış hayata geçirmişler ve bunu ahpap adını açılan kripto hesaplara yönlendirmeye çalışmışlar. Bu kampanya şu anda tamamlanmış anladığım kadarıyla ama böyle de bir çalışma yapıldığını biliyoruz. Bu açıdan paylaşmaya değer. New York'ta başka sanatçıların bir ee, müzayede ya da çalışma yaptıklarını biliyorum bu girişimde yine sanatçıların Kezer Londra'da size Open Space'in e, sayfasını tekrar öneriyorum Hüme Akabakçı'nın yönetimdeki bu organizasyonun da e, hakikaten kaynak e, yaratmak için girişimde bulunduğunu biliyoruz. Sanatçıların cömertçe bağışladıkları yapıtları Open Space'in Instagram sayfası üzerinde çevrim içi satıyorlar ve elde edilen gelirleri Akut ve Ahbap'a Instagram'dan bütün e, görüntülere ulaşmak bu anlamda e, mümkün oluyor ve de e, New York'taki sanatçıların da girişimi hali hazırda oradaki başka girişimlerle buluşmak biçiminde e, ama içinde Ethan Cohen galerinin bir e, parçası olduğunun bilmiyordu. E, ve Mart sonu Nisan gibi artside bir şeyler yapmak istediklerini, bir çalışma yapmak istediklerini e, biliyorum. Bu konuda da e, başka organizasyonlarla belki işbirliği yapmalarında söz konusu olduğuna dair bilgiler elimize e, geçmiş durumda. Dolayısıyla bütün bu bilgileri tabii ki bir araya getirmek, toplamak, tercihte, de buluş, bu tercihte e, bulunmak. E, zor olabilir önceliklendirmek zor olabilir ama uluslararası niteliklerde pek çok e, farklı e, etkinlik e, yapmak tabii ki e, mümkün bunlara e, bakmak e, gerekecek herhalde yine en çok güncel sanat alanından gelen dayanışmanın e, sanatla dayanışma.org'da Odaklandığını daha önce Açık Radyo'nun farklı programlarında benim de başka programcı arkadaşlarım da gündeme getirdiği gibi söylemek mümkün. Şu anda onların sayfasındayım sanatla dayanışma.org e, hakkında bölümüne baktığımız zaman e, Sanatla Dayanışma ekibi Dekimler var. Bengül Gün, Eda Ekmeler, Tan, Emrah Çoban, İbrahim Cansızoğlu, hepsi Eda, Emirda, İpek, Çankaya, Salih, Yavuz, Sezgi, Özen, Türk, Sine, Ergün, Tuğçe, İrem, Keçeci, Zeynep Bolat, Zeynep Okyay gibi sanat alanında zaten sanatçı küratör olarak çalışan ekipler var. Bağış nerelere yapılabilir? Akut, Ahbap ve ihtiyaç haritasıyla doğrudan çalışıyorlar özellikle. Bunu söylemek mümkün. Çok değerli sanatçıların burada yapıtları var. Bunları satın alarak bir Destekte bulunma imkanı söz konusu sanatla sanatlidayanışma.org adresinden bilgi almak lazım. Uluslararası platformlarda ise kültür sanat çevrelerinden henüz çok da fazla ses çıkmadığını e, hatta bunun eleştirildiğini programlarda gündeme getirmiştim. E, ben bu program yayınlandığı zaman e, İspanya'nın ve Latin Amerika'nın en büyük fuarı aslında Latin Amerika kökenli pek çok ee, Sanatçının da bu fuara ve galerinin de bu fuara katıldığını gündeme getirirsek, Arco Madrid'de tam da bu konuyu gündeme getiren bir e, konuşma e, yapacağım, yap, yapmış olacağım. Ee, belki bunu biraz anmak lazım, bir e, farkındalık yaratmak bu konuda mümkün olabilir mi diye? Arco Madrid çok uzun yıllardır devam eden çok köklü bir fuar, Madrid'de düzenlenen ve dünyanın en çok gezilen e, fuarı. Ee, bu açıdan önemli elbette ve de sadece İspanya ya da e, İber e, yarımadası değil aynı zamanda özellikle Güney Amerika'dan ve Akdeniz Asası'ndan çok sanatçıyı, küratörü, koleksiyoncuyu, e, galeriyi, e, Merkez alıyor ve Madrid'in tam bir sanat zirvesine dönüşüyor. Bu yıl 22-25 Şubat 2023 tarihleri arasında düzenlendi ve buranın forum programı kapsamındaki panellerden birinde programcınız Ben Çelek Bafra konuşmacılardan biri olarak e, yer aldım. E, Bağlama The Mediterranean Around Sea yani bu yıl e, Arco Madrid aslında araştırmasının tematik araştırmasını Akdeniz Havzası'na odaklamıştı ve özellikle Akdeniz Havzası'ndan galerilerin, sanatçıların, projelerin, konuşmacıların yer alacağı zaten bir programasyon yürütüyordu. Bunun küratörlüğünü de e, Yunanistan'dan Marika Fokidis Üstleniyordu. Buşra, Halili, Hilal, Pelek ve Petroge, Romero gibi farklı e, disiplinlerden güncel sanat alanından ama hepsi sanatçıların küratörlerin danışmanlık verdiği bir e, hem sergi fuarlar artık sıklıkla küretörlü sergilerle düzenliyorlar hem de bir tartışma programı kamu programının oluşturulması söz konusuydu bu son derece zengin ve karmaşık coğrafyadan elbette bu. E, ve de bu seri kapsamında 25 Şubat Cumartesi günü Arco Madrid'in yapıldığı ana fuar konvansiyon merkezinde başka katılımcılarla beraber yani bir Yunanistan'dan Neon Vakfı'nın direktörlüğünü üstlenen bir katılımcı Tunus'tan hem Oranın Afrika ve Genel Sanat Müzesi'nin direktörünü üstlenen hem de alyansların içinde çalışan bir direktör. Ve bir de Monaco'nun önde gelen derneklerinden, sanat oluşumlarından, sivil toplum örgütlerinden birinin direktörüyle birlikte davet edildiğimiz bir panel var. Panelin başlığı Breaking News olarak güncellendi. Yani son dakika haberi. Ve e, burada yaklaşık 10 dakika yapmam gereken sunumda tabii ki ben daha bu panel e, deprem felaketinden çok daha önce planlanmıştı. Ama deprem sonrasında hemen moderatörümüz Marina Fokidis ve bütün e, değerli panelistlerle irtibata geçerek bizim şu anda Türkiye'de gündemimizde saha olarak da aynı zamanda direktörlüğünü üstlendiğim saha Çağdaş sanatı destekleme girişimi olarak da Tek ve en büyük gündemin tabii ki deprem ve deprem sonrası yapılabilecekler olduğunu, en büyük haberin bu olduğunu, bunun üstüne yoğunlaşacağımı, yani özellikle kültür sanat alanında ve tabii ki sahanın gündeminde e, bu habere istinaden ne gibi e, hazırlıklar yapılabileceğini, sanatın, sanat kurumlarının, sanat alanında çalışan vakıfların toplumsal meselelere kendi kurumlarında çalışma biçimleriyle nasıl cevap verebilecekleri, ne dair yaklaşımları içermeye çalışacağım. Ee, Çalıştım. Diğer katılımcılar da aynı şekilde hem bu konuda görüşlerini e, tabii ki e, belirtmek üzere orada olacaklar. Hem de kendi coğrafyalarından, kendi aciliyetlerinden haberler breaking news getirerek kendi kurumlarında e, kamuoyuna e, nasıl e, yardım cevap vermeleri gerekti. Kendi kurumlarında yürüttükleri Stratejilerle toplumsal meselelere nasıl e, yaklaştıklarını yani sanatın hayatta ne kadar yaklaştığı ne kadar uzak olduğunu e, inceleyecek ve birlikte bir tartışma platformuna dönüşmesi için kurgulanmış e, bir program e, yer aldı. Umarım etkisi olmuştur. Dediğim gibi ben programı kaydettiğim zaman henüz bu panel gerçekleşmemişti ama 25 Şubat tarihli e, bir panel olduğunu, Arco Madrid'de, Madrid'de gerçekleştiğini de buradan değerli dinleyicilerimize vurgulamak isterim. Harici Sanat programındasınız. Normal dönemlerde uluslararası sanat, güncel sanat, görsel sanatlar gündeminden size izlenimler, söyleşiler, içerikler, değerlendirmeler getirdiğim bir programı bu seferlik özel olarak geçtiğimiz iki hafta önce de yapmıştım. Özellikle deprem sonrası destek kampanyalarına, destek için kolektif projeleri ayırmak istedim. Çok teşekkür ederim Açık Radyo'nun dinleyicilerine, ekibine ve destekçilerine iyi haftalar.